să-n spuni n-aioc când săvii să-mă îșoară mărgei n Sunan'ın Beryani Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencuo <gülüyor> Şu maşadın beleni Ayağında pullu yemenin anam Ayağında pullu Yemeni Akşam size varacağım Sıttı kanana dememin anam Sıttı kanana dememin Nerelisin Bayramoğlu nerelin anam Verem oldum sana gönül vereli böyle mi olur asmaların direği anam edemedi bir oğlanı güveyi Maşatta ö gördüm gazın sa kız gördüm anam gazın sa kız gördüm Hasanla sıttık kayı. Yatakta mahpus gördüm anam Yatakta mahpus gördüm Ah nerelisin bayramoğlu nerelin anam Verem oldum sana gönül vereli Böyle mi olur asmaların direği anam Edemedi bir ağımı güveyi Şu maşadığın kızları Baygın bakar gözlerin anam, baygın bakar gözleri Gözlerine bakar kan, yitirdim öküzlerin anam, yitirdim öküzleri Ah nerelisin bayramoğlu nerelin anam, verem oldum sana gönül verelim Böyle mi olur asmaların direğin anam edemedi bir olanı güveyi Karşıda katranar dibinden oturanlar anam dibinden oturanlar bize bir öğüt versin sevdadan kurtulanlar anam sevdadan kurtulanlar ahneralisin bayram olun ereling anam verem oldum sana gönül vereli Yanık olur asmaların direyin anam edemedin bir ağamı güveyi değerli dostlar hepinize merhabalar Muhammed Kentancı ben ...canlı olarak sizlerle beraberim... 94.9 açık, radyo, açık Radyo'dasınız ve... ...Tuna'nın bir yanındasınız onun. Evet... ...bugün... ...kaçamayacağımız bir tarih... ...tam da... E, ...Tuna'nın biri yanı... ...8 Mart'a denk geldi... ...Dünya Kadınlar Günü... <gülüyor> ...Birleşmiş Milletlerin... E, ...terminolojisiyle... E, ...daha eski... ...1910 yılındaki... Uluslararası Sosyalist Kadınlar buluşmasından çıkan kararla da Dünya e, Emekçi Kadınlar Günü 8 Mart bugün. E, uzun uzun anlamından, öneminden bahsetmeyeceğim. E, aslında normalleşmesi gereken, e, birbiriyle eşitlenmesi gereken, hani kadın erkek ayrımının yalnızca bir... E, belirleme, ne olduğunu adlandırma sıfatı olması için uğraştığımız günler, her gün uğraşıyoruz kendimize göre. Ama 8 Mart'ta daha da bir dillendiriliyor bu. Ee, Ömer abinin sabah da söylediği gibi, aynı zamanda uluslararası e, gündem konularının bir şekilde e, gündeme taşındığı, bütün dünyada büyük yürüyüşlerin, gösterilerin yapıldığı ama bizim memlekette böyle oturup programı yapmakla yetindiğimiz e, bir gün. Olağanüstü halin, e, kadınlara da başını kaldırma imkanı vermediği bir e, ülkedeyiz. E, aynı zamanda da işte 8 Mart etkinliklerini siz 5 Mart'ta, 6 Mart'ta yapmaya kalkarsanız, niye 8'inde yapmıyorsunuz diye e, selzenişte bulunan valilerin yaşadığı bir ülkedeyiz. İzmir Valisi'ne buradan selam yolluyoruz. Evet, e, böyle bir günde e, keskin dille olmamak mümkün değil. E, çok sıkıntı var, çok sorun var. E, hatta e, devletin artırdığı, taraf olduğu sorunlar var. Neyse, çok konuşmayayım. En iyisi zaten programımızın konusu e, dünyanın çeşitli bölgelerinden kadınların, yine kadınların için söylediği kadın şarkıcıların, kadınlar için, dünyanın bütün kadınları için e, seslerini bize duyurdukları bir program olacak. <gülüyor> Daha önce bir iki örnek çalmıştım. E, aslında bu radyo stüdyolarının çok da yabancısı olmayan bir e, önemli sesten bahsetmek istiyorum. Önemli dediğim tabi özellikle e, Anadolu folkloru açısından Antalya ve çevresinde söylenen e, türküleri özellikle de kadın türkülerini e, bir araya getiren çok değerli bir ses e, Gülaydiri den bahsediyorum. Gülaydiri e, çeşitli programlarımıza konuk oldu benim sevgili Emre Dayıoğlu'nu ağırladığım programda da hemen yanı başımızda oturuyordu Gülaydiri. Bir gün onu da çok istiyorum misafir etmeyi. Evet şu baş Beleni e, tercüme edemeyeceğim. E, Antalya Yörük terminolojisinin İstanbul Türkçesinde ne anlama geldiğini çok bilmiyorum açıkçası. Ee, başadın Beneni adlı türküyü dinledik. Dediğim gibi bu e, iki cd'lik e, albüm büyük oranda kadın türkülerini e, içeriyor. Şimdi dinleyeceğimiz türkü yine Gülaycili'nin sesinden oğlan tüfeğini asmış duvara. Oğlan tüfengi'nin asmış duvaran Oğlan tüfengi'nin asmış duvaran Kaynanam sevmezsen oğlu sever ya Yar, yar, yar, yar Kaynanam sevmezsen oğlu sever ya Yar, yar, yar Sever ama sevdiğini bildirmez Ah sever ama sevdiğini bildirmez Güler ama kaşlarını kaldırmaz Yar yar yar yar Güler ama kaşlarını kaldırmaz Yar yar yar Çayırlıkta çimellikten evim var Ah çayırlıkta çimellikten evim var Geğri fesli genç olanda sevim var Yar yar yar yar Geğri olanda sevim var Yar yar yar yar Geliver geç ver yollarımızdan Ah geliver geç ver yollarımızdan Kuşaklar sökülsün bellerimizden Yar yar yar yar Kuşaklar sökülsün bellerimizden Yar yar yar yar alçacık elmanın dalları yerde alçacık elmanın dalları yerde elime geçeceğin bir ten hayerde yar, yar yar yar elime geçeceğin bir ten hayerde yar yar yar, yar. Malçacık elmanın dibinden geçti. Malçacık elmanın dibinden geçtim. Dün gece gür yamdan akkerdan açtım yar yar yar yar. Dün gece gür yamdan akkerdan açtım yar yar yar. Güvercin gövercin allı güvercin Ah gövercin gövercin allı gövercin Yok mu senin bana şeftali borcun Yar yar yar, yar. Yok mu senin bana şeftali borcun Yar yar yar, yar. Elin şeftalesi bana kar etmez, elin şeftalesi bana kar etmez. Kendi şeftalime pahalar yetmez, yar yar yar yar. Kendi şeftalime pahalar yetmez, yar yar yar yar. Evet, kadınlar, kadınlar için söyleyecek bugün demiştik. Ee, Tunun bir yanına Gülay olağanüstü sesi ve bir şekilde e, kamu anlayışının işte TRT e, anlayışının e, bozamadığı harika bir e, tınıydı. Türkiye'den Moldova'ya geçeceğim. Moldova'da. E, Talankuta adlı bir folklor topluluğu bu. Dinleyeceğimiz topluluk. Ee, aslında hak ettiğinden çok az e, üretimi ortalıkta. Çok az kaydı var. Ee, yıllar önce yaptığı albüm elimde. Tabii büyük bir topluluk. Ee, büyük bir topluluğun e, kadınlara ait olan bölümünü ...tabii dinleteceğim sizlere, iki e, kadın türküsü. Bunlar görece olarak e, daha yeni şarkılar, en azından e, yeni düzenlemeler, batı anlayışıyla yapılmış düzenlemeler. Hani o kadının e, beraber şarkı söyleme tınısını size duyurmak için özellikle bu şarkıları seçtim. Talankuta e, folklor topluluğunun e, kadın biriminden iki tane çağdaş örneğimiz var. Uy! Evet, Talankuta topluluğundan iki küçük şarkıcık dinlettim sizlere. Ee, kadın neşesini, sıcaklığını bize fazlasıyla taşıyan iki örnekti. Moldova'daydık. Şimdi Sırbistan'a geçiyoruz. Ee, özür dilerim. Şu anda Apazya'ya geçtik, Sırbistan daha sonra. Ee, Gürcistan gibi Apazya'da ki zaten yakın zamana kadar Gürcistan parçasıydı. Son derece zengin halk müziği geleneğine sahip çok seslilik söz konusu. Tabii ki geleneksel olarak çok seslilik söz konusu. Ee, ve ilginç bir şekilde iki ülkede de erkeklerin tekeli var ee, şarkıcılıkta ve e, özellikle e, çok sesli müzik yapan toplulukların büyük bir kısmı erkek topluluğu. E, fakat son dönemde bu tabii ki değişti. Kadınlar da kendi topluluklarını kurmaya başladılar. Son dönem dediğim 20-30 senede. E, bugün Gürcistan'da da, Afazya'da da birçok kadın topluluğu e, faaliyetlerini erkeklerden bağımsız olarak e, sürdürüyorlar. Burada tabii bir pozitif ayrımcılıktan söz ediyoruz. O benim için e, özendirilmesi gereken e, kulak verilmesi gereken ee, Çalışma olarak çalışmalar olarak önümüzde duruyor. Şimdi Gunda topluluğundan bahsedeceğim sizlere. Gunda topluluğu e, 80'linin sonu ya da 90'larda kurulmuş bir topluluk. Hatta e, vakti zamanında topluluğun şefliğini yapan, belki de hala yapmaya devam eden e, Rosa Chamagua e, yıllar önce bu programın konuğu da olmuştu. Eee Genel olarak APAZ şarkıları ile ilgili konuşmuştuk. E, Ada Pazarında kurulan e, APAZ müziği topluluğunun e, direktörlüğünü, eğiticiliğini yapıyordu o yıllarda ve e, bu programa konuk olmuştu. Şimdi Gunda kadın topluluğundan e, iki şarkı seçtim size ve APAZYA'dayız. ...Apazca'daydık ve... ...Gunda topluluğunu dinlettim sizlere. Ee, çok sevilen, çok... E, ...beğenilen bir topluluk. Gunda topluluğu, Gunda kadın, kadın topluluğu. Evet, şimdi gerçekten... ...Sırbistan'a geçiyoruz ve... ...Sırbistan'ın yetiştirdiği pek çok... ...harika sesin... ...içinden... ...birini seçtim. Çok da kolay olmalı seçmek. Ee, 60'ların, 70'lerin... ...çok büyük şarkıcısı... Ee, ...bir ekol olan... Lepa Lukic, Lepa yani güzel Lukic, ee, çok değişik janrlarda, değişik tarzlarda şarkılar söyledi. Popüler müzikte söyledi, ee, yeni folk müzikte söyledi ve tabii ki e, kaynak şarkılar olan kök kök müzik olan izborne pesna dediğimiz şarkılardan da e, söyledi. Şimdi onlardan yani halk şarkılarından iki örnek seçtim. Ee, onları dinleteceğim sizlere. Sırbistan'dayız ve Lepa Lukic. There is no better Evet, Lepaluk işiten iki harika Sırpal şarkısı dinlettim sizlere. Sırbistan'dan e, Orta Kazakistan'a geçiyorum. Çağdaş Kazak Müziği'nin, daha doğrusu Çağdaş Kazak folklorunun e, yeni şarkı yazarlarından biri. E, şimdi sırada. <gülüyor> yeni derken tabii 15-20 seneyi kastediyorum. Çünkü... E, Jamer Aycanova'nın ilk kaseti elime geçeli bir 15 sene oluyor. İlk dinlediğimde e, abartmayayım sabaha kadar hele bir tane şarkısını e, dinleyip durmuştum. E, klasik ölçülerin dışında bir ses tabii ki. E, bizim kulak alışkanlık, alışkanlıklarımızın da dışında. Zaten e, alışkanlık dediğiniz şey nedir? E, büyük ölçüde çevremizle. E, ...sınırlı bir kavramdır. E, alışkanlıkları her zaman... ...zorlamak lazım. E, i̇şte... ...ben hep... ...gerektiğinde bununla mücadele etmeye çalışıyorum kendimce. Farklı sesler duymaya çalışıyorum. İşte atıyorum Çin'den, Moğolist Moğolistan'dan... E, Inuitlerin yaşadığı... ...Kanada'dan, oradan buradan... E, ...müzikleri zaman zaman... ...sizlerle paylaşıp... ...hani dünyanın... E, ...işte... Anadolu'nun doğusundan ve batısından ibaret olmadığını e, birazcık anımsatmak istiyorum sizlere. Evet, Jamar Aycanova e, dediğim gibi çok özel bir ses. Kendi şarkılarını yazıyor genellikle. E, yazıyor ve besteliyor. Yine e, genellikle kendi dombrası eşliğinde çalıp söylüyor. Müthiş güçlü bir ses. E, şarkıları sıcacık. O sesinin sıcaklığını, şarkıları da e, aratmıyor doğrusu. Şarkılarının kendi sıcaklığı da müthiş. Tabi bir de dili anlasak daha da iyi olacak ama e, her şey istediğimiz kadar ve istediğimiz gibi olmuyor tabi ki. Malumunuz bir hatırlatma. Klasik bir hatırlatma. Jamal Aycanova'dan iki e, şarkısını dinliyoruz. Dombra eşliğinde ve e, canlı kayıtta bir konser kaydında. Çalıp söyleyecek. Jeder <Gülüyor> zaman kompozitor bu кеткен қазіргі кезде көзгірген өзіміздің ағатып жүрған композитор ағаларымыздың көпшілігі қазақтын қızларына ән арнап Evet, Kazakistan'daydık ve e, Çağdaş şarkı yazarı Tabii ki halk müziğinden beslenen bir e, müzisyen bu. Dombra'sıyla Jamar Ajanova'ydı. Şimdi e, Sudan'a geçiyorum. Sudan uzun süredir sıkıntılarla hep karşımıza çıkan bir e, bölge. ...ikiye ayrıldı zaten... ...savaş bir türlü bitmedi... Ee, ...bu proje... ...Mısırlı... perküsyon ustası, Vurmalı Şalgıları ustası... Hüsam Ramzi'nin... E, ...projesi... ...Sudanlı kadınlar da... tabi e, ...tabii... ...daire çalıyorlar, bendir çalıyorlar... ...büyük bendirleri var... ...çeşitli boylarda... ...işte... Hüsam Ramzi'nin... E, ...organize ettiği bu... ...kadın topluluğu... ...tabii kendisi de çalıyor... ...ee... Ne diyelim, Mısırın kuzeyinin e, yani Nubiyat dediğimiz bölgenin ve Sudanın güneyinin e, müziğini yapıyor. İşte onlardan bir tane şarkı seçtim size. E, yine standartları e, zorlayan sesler duyacaksınız. E, Sudan'dayız ve Hüsam Rez'inin e, Sudanlı kadınlarla yaptığı projeden bir şarkı. Çünkü dostlar Sudan'daydık. Ee, Husam Remzi'nin Sudanlı kadınlarla yaptığı e, Mısır'ın güneyini de içeren işte e, Nubya dediğimiz bölgeden kadınları bir araya getirdiği projesinden dinledik. Şimdi Girite sıçrıyoruz. Son 10 senin 10 senenin parlayan yıldızı e, televizyonlarda filan da sık sık e, boy gösteren bir hanım Irini Derebeyi. Soyadından anladığımız kadarıyla aslında kökeni Girit'te değil ama Girit'te doğmuş, yaşamış. Ee, yine önemli bestecilerden, yani İskledakis'in bestelerini seslendirdiği bir albüm var elimizde. Ve oradan bir şarkı dinleteceğim sizlere. Ee, dediğim gibi harika bir ses. Son zaman oldukça e, tercih edilen seslerden biri Girit müziği için. Τώρα στείλε με αίμα, στείλε με αίμα, στείλε με μάνα στο νερό Στείλε με μάνα νερό να σου το φέρω δροσέρω Μωρέ, στείλε με μά, στείλε με μά, στείλε με μάνα στις Έλλιες. Στείλε με μάνα έλιες, τις κοπέλιες. Μωρέ, στείλε με μας, στείλε με μας, στείλε με μάνα, στείλε με. Στείλε με μάνα, διρέμε. Καρδιά μου. Yenu si de amoni Nasce tipo na lipita Hey helana ha dio guardies llenan yes i derreñes nata endondava sana que tu sevdati va Τβραθα βαλόνα φορόνα με θώρουν άλέει κρίμα σταν καιέλι πνγορμηνά το Με ξεπέρασε ενόξο που το γελέγει Την <Τι> πρώτη μ' αγαπητή για να κάψα στροπελεγεί Evet, Girit'teydik ve şarkıcımız İrini Dere Bey'iydi. Yanis Kledakis'in şarkısını seslendirdi. Çağdaş bir beste. Tabii ki kökenlere sonuna kadar bağlı bir besteydi. Son durağımız yine Acılar Ülkesi. Ee, sabah duyduk. 1920'de kurulmuş bir e, Cumhuriyet. ilk Arap e, devleti. Gada Şibeyr Gada diyorum, G-H-A-D-A diye yazılıyor. Ee, yanlış itilafız etmişimdir çok büyük ihtimalle. Ee, Suriye'yi hemen düzeltiyorum. Suriye, Lübnan zaten dip dibe. Ee, Lübnanlı bir şarkısı, şarkıcı aslında. Ama Lübnan'ın da zaten e, sorunlardan nefes aldığı yok. Hemen toparlayalım, düzeltelim. Ee, yaşam kültür açısından da e, benzerlikler fazlasıyla olduğunu düşünüyorum. Gadaş Bey, Lübnanlı e, daha çok klasik Arap müziği söylüyor. Lübnan'ın yetiştirdiği, bu bölgenin yetiştirdiği sayısız güzel sesten biri. Biz daha çok e, işte bu ayarda Feruz'u biliyoruz. E, efendim Lena Shamanyan'ı biliyoruz. Bu da en az onlar kadar harika bir ses. Gadaş Bey'ir'den Endülüs adında bir albüm Yapmış Radaş e, Beyir. Oradan e, yani Endülüs tabii nereden geliyor? Arap Endülüs müziğiyle bağlantılı bu eski muvahşat dediğimiz e, şiirlere yapılmış besteleri anlıyoruz. İşte bu Endülüs albümünden Altın şarkıyı dinletiyorum sizlere. E, Gadaş Beyir. <gülüyor> جذك الغيث حبي إذ هما الغيث مراعي Evet bugün kadınlar kadınlar için söylediği dünyanın çeşitli bölgelerinden ağırlıklı da aslında bizim kendi Tuna'nın biri yanı yoğrafyasına da sık sık uğradığımız bir e, seyahat yaptık. Kadınlar kadınlar için söyledi. E, program sonrasında telefonun başında olacağım 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşma şansınız var. Facebook'lardan, Twitter'dan, Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Sayfamdan da ulaşabilirsiniz. Ayrıca hem bu programı hem de bundan önceki programları www.tunaninberiyani.blogspot.com'dan istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Son bir hatırlatma. Cumartesi gecesi yine 8 Mart kutlamaları ile bağlantılı olarak Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde ...kadın türküleri seslendireceğiz... ...Mammer Ketencoğlu folk, folk başçısı Ankara'dan ...dinleyenler varsa bekleriz... ...hoşça kalın, haftaya görüşmek üzere... ...Selahattin'e teşekkürler... ...Selahattin'e teşekkürler... <gülüyor> Să mai șoară marjei, n-sănspuni n